Temiz yaşı yedi yaşındadır. Onun için Aleyhisselam diyor ki <gülüyor> çocuklarınız diyor yedi yaşına geldiği zaman onlara namazı alıştırın. Bu ister erkek çocuğu olsun ister kız çocuğu olsun. kız çocuğu yedi yaşına geldiği zaman mutlak manada dışarıya çıktığı zaman mutlak manada yani yabancı erkeklere karşı tam tesettüre büründür Yani Meryem... Mesela Meryem kaç yaşındadır? Dokuz. Dokuz yaşındadır. Bu şekilde karşımıza gelmesi gerçekten Ades. Abbas, de terpieszellig. de is. Cinkheid, Besselam, diyor ki Muru, oude, bis salati bij de salat, die ligt zeven, oude zeven. Jongen, jongens, ziet die, als je naar deel die, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Yüze vurmak zaten kesinlikle İslam'da yasaktır. Bazı babalar, bazı öğretmenler çocuklara ne yapıyor? El, elle yüze vuruyor. Aleyhisselatü vesselam yüze karşı savaş esnasında bile mücahitlerin kafirlere karşı yüzlerine karşı kılıçları vurmak, vurmaktan sakındırıyor Ali Aleyhisselatü vesselam. Bazı, böyle yüzleri bozmak. Tamam mı? İşte... E, Unuttum soruyu. Suat ne ee, diyorsun? Şey, eğitim. He, eğ He? Çocuğu işte, temiz yaşında zaman alınacak. Temiz. Yani 7 yaşına geldiği zaman, kız çocuğu 7 yaşına geldiği zaman yabancılar arasında aynen dışarıya çıktığı gibi işte çarşaf giydirecek. <gülüyor> Ama kadınlar arasında <gülüyor> normal etekli, fistanlı falan filan. Ve bazı kadınlar, bazı Müslüman kadınlar hele hele ilim öğrencisi kadınlar veyahut da erkeklerin çocukları Sekiz yaşına, dokuz yaşına, on yaşına, on bir yaşına, on iki yaşına böyle daracık pantolonlar giyiyorlar. Göğüsleri açık, saçları açık. Yani bizim arkadaşlarımız arasında görüyoruz. Türkiye'de de öyle, burada Suudi Arabistan'da da böyle. Yani hep bakıyorsunuz ki babalar, şiddet, tam İslam'a göre eğitmiyorlar. Ve ik bij het diyorlar ki bir kız çocuğu 7 yaşına geldikten sonra diyor aynen büyük een grote, kadın gibi giyinmesi gerekiyor. de etek, etek, Uzun, etek, etek, en deze. Nog Europa, usselen, daracik, panton, de, stretch, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Ik die, het die, kız çocuklarını aynen streç pantolonlar giydiriyorlar. İnsan hayret ediyor yani hem şeriatçıdırlar hem de Müslümandırlar, hem de kızlarına streç pantolonlar giydiriyorlar. Sorduğun zaman aman ya siz de çok aşırı gidiyorsunuz. Yani kadınlar kadınlar kendi aralarında siz de çok aşırı gidiyorsunuz. Daha bu çocuklar küçüktür diyor. Şimdi büyüdüğü zaman zaten bunu giymez. Büyüdüğü zaman yok. Aristosev demiyor. Yedi yaşına geldiği zaman namazı emredeceksiniz mukellef olmamakla beraber niçin? Çünkü bu yaştan terbiye başlıyor. Bu yaştan eğitim başlıyor. Eğitim 7 yaşında. Çocuk 6 yaşına geldiği zaman niçin okula götürülüyor? Sen çocuk 20 yaşına geldikten sonra 15 yaşına geldikten sonra okula, ilkokula göndermek istersen okur mu bu çocuk? Size soruyorum. Bir çocuk köyde mesela köydedir diyelim. 16 yaşına geldikten sonra ...tutuyor bu baba çocuğunu şehire gönderiyor... ...oğlum git... ...oku... <gülüyor> ...ben diyor ne okuması bu yaştan sonra okul mu okuyacağım diyor... ...beni olsaydın diyor... ...ben küçükken beni okutacaktın ki... ...ben bu yaşa gelinceye kadar hazırlıklı olacaktım... ...ben bu yaşta okul okumaya hazırlıklı değilim ki... ...din konusunda da bu şekilde... ...kız çocuğu, erkek çocuğu... ...aynen İslami terbiye uygun olacak... ...yaşayacak... ...İslami yaşamına uygun bir yaşam yaşayacak ki... 12 yaşına 15 yaşına geldiği zaman çarçafı giymek hiçbir zaman ne yapmayacak itiraz etmeyecek çünkü küçük yaştan alışkındır buna ama sen gel hep streç pantolon giydir streç bluz giydir tamam mı? açık saçık gezdir 13 yaşına 14 on yaşına ondan sonra de ki hadi kızım çarçaf giy <gülüyor> ne çarçafı ben boğulurum diyor çarçaf giyemem diyor peçe giy ben diyor giyemem aşar giy diyor olur mu diyor ben başımı bağladığım zaman diyor Başım patlar diyor. Ben alışkın değilim diyor. Ondan sonra kız baba arasında, kadın baba arasında fitne oluyor. Ve bu şekilde bu iğrenç kötü terbiyeden dolayı anne babanın başları çocuklarıyla belaya düşüyor. Ha o zaman küçük yaştan eğitime başlamak lazım. İslam'da küçük yaştan eğitime başlanılıyor. Hem namazda hem erkekler için işte namaz şu falan filan ve ilk öğreteceği zaman tevhidten başlanıyor biliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu Mekke döneminde Ali Sattwast selam üzerinde indi ve o da mükellef olduğu ilk şey neydi? Tevhitti. 13 sene boyu Ali Sattwast selam tevhide, akideye çağırdı. Medine'de ondan sonra işte namaz, şubû, helal haram diye şeyler indi. O zaman Müslüman çoluk çocuğunu mutlak manada İslami terbiye uygun bir terbiye ile yetiştirmesi gerekiyor. Kız çocuğu yedi yaşına geldiği zaman dışarı çıktığı zaman aynen çarşaf giydirecek. Peçe giydirecek. Ama diyeceksin ki yüz avret midir değil midir bu ihtilaflı bir meseledir. Kimisi avret görüyor kimisi avret görmüyor o ayrı bir mesele. O zaman o erkek bakar o Müslüman avret mi görüyor kapatacak. Avret görmüyorsa kapatmayacak. Tamam mı? Allah'u alem.